Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rasulina ve ve ve ila Abdullah Başta. نوابد الكافر تحدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن نواقض التوحيد وانطلاقه الشيخ عبد bozan unsurlardan ve onu iptal eden şeylerden konuştuktan sonra el amru sani min al el amru sani min al İslam bozan unsurlardan ikincisi. İnşirahü sadrü limen eşrek Allah. Hı. Kişinin Allah'a ortak koşan kişiye karşı göğsünü açması, Allah'ın düşmanlarına sevgi beslemesi. İkinci yani İslam bozan unsur bu. Kendisi şirk koşmasa dahi Allah'ın düşmanlarına şirk koşanlara kalbini açması Allah'ın düşmanlarını sevmesi ona şirk ve küfür olarak yeter. Keme kâle taala ve lakin men şeraha bil küfr sadran. Evet, kim göğsünü küfre açarsa Allah ona gazap etmiştir. Lehum azabun azim Ona elem verici bir azap vardır. Nahsul süzu'l. Bu ayet-i kerime-i taala ve enne Allah la yehdi'l kavmel kafirin. Şüphesiz Allah Kafir bir kavmi hidayet etmez. Nah Suresi 107. Kim böyle yaparsa, yani böyle yaparsa dediğinden kasıt ne? Kâfır, kâfır, kâfır. Göğsünü kafirlere açması. Yani göğsünü insanın kafirlere açması şöyle olur. Aa, biz bilemeyiz yani. Bir adam nasıl göğsünü kafirlere açıyor, kalbinlerine saklıyor, ne saklıyor. Ama her şeyin bir alameti vardır. Kıyametin alameti vardır. Yaşlılığın alametleri vardır. Ondan sonra doğumun alameti vardır. Ne bileyim yani kainatta var olan ne varsa bir alameti vardır. Bir işareti vardır. Aynı şekilde kişinin göğsünü kafirlere Allah'ın düşmanlığını açtığının da alametleri vardır. Bakarsınız bazen derler ki ya tamam müşriklerde bu kadar sert davranmaya gerek yok. Bazen derler ki hikmetli davranmak lazım. Bazen derler ki işte onlar bize karşı hatta aşmıyor, biz de aşmayalım. Bazen derler ki, şimdi benim annem, babam cahil, şunu bunu bilmiyor, nasıl kafir diyeceğim. Yani böyle bakacaksınız ki birçok şey, söz. Niye? Kalp çünkü onların müşrik olduğunu kabullenmek istemiyor. İstemeyince ne yapıyor? 50 tane sudan, havadan sebepler, bahaneler üretiyor. Kim böyle yaparsa diyor, tevhidini iptal etmiştir. Ve levlem yef'al, elşirke kendi şirki işlemezse de bu böyle diyor. <gülüyor> قال الله تعالى O Allah'a ve Resulüne iman eden bir kavmin Allah'ın ve Resulü'nün sınırını çiğneyenleri dost edindiklerini asla asla göremez. Babaları da olsa, kardeşleri, haşiretleri de olsa. قال Şeyhülislam haber verdi ki Müslümanın kalbinde kâfire karşı sevgi olmaz. Bunun için Ömer radıyallahu anhu Bedir Savaşı'nda ne yaptı? Herkes akrabasını öldürsün de bakalım kimi Allah seviyor ortaya çıksın dedi. Es-Süra subhanahu ennehu la yujalü'u'l <gülüyor> mü'minu'l yevadü'l kâfiran feman waddahu feleysa bi mü'min. Hmm. Kâl ve'l müşâbehatu mazenne'l mevâd fe tekunu Muharram'a. Burada niye bu son cümleyi getirdi? Ben anlamadım ama öncesinde e, kim onlara dostluk beslerse mümin değildir dedi. Onlara benzemek de hatu değil mi? Onlara benzemek de sevgide be, be, haram olacaktı. Yani eee Gerek zahirde insanın onlara benzemesi, kılık kıyafette vesaire, değil mi? Bunların hepsi ne oluşturacaktır insanın kalbinde? Sevgi oluşturacaktır karşı tarafa karşı. Yani her türlü benzerliği ortadan kaldırmak lazım ki kalpte sevgi oluşmasın. Yaşantıyı ayırmak lazım, değil mi? Güç imkan oranında. Gerekiyorsa hicret etmek ki gerekir her zaman. Eğer hicret edecek bir yer varsa hicret etmek vesaire. Buna benzer şeyler en azından Kişi darı da değiştirmese de ne yapabilir? Kişiden hicret edebilir. El muhaciru ha men hacera. Men hacera. Ha eyvah. Bütün ulema böyle tanımlıyorlar. Muhacir kimdir? Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret edenler. Bu hadis var. El muhaciru men hacera ila ma Allah'ın nehyettiklerinden hicret eden, kaçanlardır diyor muhacirler. İnsan hicreti kişiden de yapabilir. Ee, akrabalarından, yakınlarından da yapabilir. Sevdiklerinden de yapabilir. Yani hicretik kısımlar vardır. Hicret sadece belde değiştirmekle kayıtlı ve kısıtlı değildir. İnsan haramı terk etmesi, ondan hicret etmesi, kendine harama götüren kişilerden hicret etmesiyle de hicretin bir parçasını yerine getirmişti. O yüzden her türlü benzerliği ayırmak lazım ki kalbimizde ne olmasın? Kalbimizde kafirlere karşı sevgi olmasın. Hıh. Sonra قال رحمه tefsirinde demiş ki kıyle <gülüyor> nezelet günü Ebu Ubeyde İbnü'l-Cerrah babasını öldürdüğü zaman bu ayet indi diyor latecidu kam leno'minuna <gülüyor> Allah'ın eresinin sınırını çiğneyenlere Allah arasında iman edenlerin ahiret gününe iman edenlerin sevgi besini göremezsin ayeti Mücadele 22. Fi Siddiq ayet var onun. Ha, Ha. Ya da çocukları. Oldu olsa dahi. Evet. Bu da kim hakkında inmiş? Evled abna'hum fi Siddiqi Abdurrahman. Bi katli Bi katli ibnihi Abdurrahman. Fıstık yomaydın hemme düşünmüştü bir katli ibnu Abdurrahman. oğlu Abdurrahman'ı öldürmek istemişti o gün. Çocukları da olsadan kasıt odur diyor. Ev İhvanahu. Fe Musab bin Amir katla akahuhu Ubeyd bin Amir. Bu kardeşleri de olsa kısmında da Musabtır diyor. Çünkü Musab'ın kardeşi Ubeyd'ini Omeyye karşı olmuş hüklerin ordusundan. O gün, Ömer, o gün bir yakınını öldürdü Ömer kendi aşiretinden olan. O gün bunlar akrabalarını öldürmüşler hep. Ali, Hamza, Ubeyde ibn el Harith. Evet. Ve anhum an... Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. ve onlar, ala al ve al-ashair Allah Hı. <hardships> onlar Allah için yakınlarını ve aşiretlerini e, şey yaptıkları zaman, onlara kızdıkları ve savaş açtıkları zaman, bu gizli sırra ulaştıkları zaman bediye olan işin özü olan bu sırra ulaştıkları zaman Allah da onlar rızasını ulaştırdı. <gülüyor> evet. Allah onlara güzel bir fazilet, büyük bir kurtuluş, devamlı kalacakları nimetleri vermiştir bu yaptıkları karşılığında. Bi <gülüyor> ve Vasu adeti ve seyyadeti ve nasrati him fi dünye ve âkir. Dünyada ve ahirette Allah onlara yardım, mutluluk ve felah ne yapmıştır, evet. vermiştir. Fi mukablete ma zikre ân âleik min ânâhum hizb el şeytan. Çünkü niye Allah bu, bu ayeti, ayette karşılarındakilerin yani bu zikredilen salihlerin karşındakilerin şeytan hizbi olduğunu haber vermiştir. <gülüyor> Şeytan, Hizbi taraftarı hüsrana uğrayacak olanlar değil midir diyor ayet. Alâmru <gülüyor> Üçüncü şey. Muâlethül <gülüyor> müşri. dostluk vesile. <beslemek. gülüyor> Bakın bir öncekiyle bunun arasında çok bir fark var mı? Yok. Niye ayrı ayrı zikrediyor? O bu amel donu. Devam et şimdi anlayacaksın. Mualatü'l müşrik ve rukunü ileyhi ve nusretühu ve i'anatühu bi'l yed. Eyva. lisan ou'l mal. Kima kâle taâlâ. Bu azalarda. O kalpte. Burada ne diyor? Müşriklere dostluk göstermek. <gülüyor> onlara <gülüyor> meyil etmek. Onlara yardım etmek. Ellen, dillen, mallan. Hangi yardım olursa olsun. Bu da İslam ozanın 3. unsuru. El mavadetü fi'l kalb ve'l mualatü fi'l arkân. Eyva. El emru's <gülüyor> müvalt yani. hmm. müşrik ve rükün elihi ve nüsufu ve iğnatı biliyat, öyle ya da lisan ya da mad, kimi Allah ﷻ falat etti, falat etti. Allah ﷻ falat etti. Allah ﷻ falat etti. Allah ﷻ ...mücrimlere destekçi olmayacağım diyor. Ve Allah ﷻ ﯾَنَمَّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُ عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَنْتَ وَلُؤُهُمْ وَمَنْ يَتَوْلَّهُمْ فَأُولَيْكُمُ الظَّالِمُونَ. Allah sizi, sizin dininiz hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkartan, on çıkartmaya yardım eden bu üç taifeye iyilik yapmanızdan sizi men eder kim onları dost edilirse işte onlar zalimlerin tekenneleridir. Demek ki üç şey var. Bizimle dinde savaşacaklar. Ya bizi yurdumuzdan çıkarmaya çalışacaklar. Ya da bizi çıkarmaya çalışanlara yardım edecekler. Ya i̇çerisinde yaşadığımız halklar bizi kendi beldelerinden çıkarmak için elinden geleni yapan, dinimiz için bizimle savaşanlara destek olan bir halktır. Öyle mi? Zaten otoriteler, sistemler, devletler Zaten bizim dinimiz hakkında bizimle savaşıyorlar. Öyle. Onlara yardım eden bir de halk var. Bu da o ayette zikredilen üçüncü grupta. Ya da ne yapıyorlar? Bizi diğerlerinden çıkarmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 80'inden fazlası şeriatçı bir komşuyla oturmak istemiyor. Yüzde 80'inden fazlası. En tehlikeli gördüğü birinci sırada eşcinseller devata yapanlar ikinci sırada da şeriatçılar var. Evet. Bu hadis kitabım min Allahu Teala lil mu'minin fi hadhihi'l ümme. Bu ümmette Allah azze ve celle'nin müminlere bu diyor. Sen dur eyühe samie. Eyne eyne taca min hada'l hitab ve hukm hadhihi'l ayet. Evet. İyi bak işten kardeşim diyor bu hitap kime düşüyor ve bu ayetlerin hükmü kime geliyor? إلا Bu söz çok önemli. La يَحْسُلُ الدُّخُولُ fil الْإِسْلَامِ İslam'a giremez insan. Yani millet bugün ne zannediyor? İslam'a nasıl girilir? Şirki terk etmekle girilir. Hayır. Şirki terk etmek bir parçası. Şirki terk etmek ve müşriklere buğz edip onları tekfir etmekle ancak İslam'a girmiş olandır. Kale Şeyh Muhammed bin Abdül Vahhab Dedi ki Muhammed İbn Ve ente ya men Ey Allah'ın kendisine İslam'la minnet ettiği kişi. Ve enne men la La illallah. Sen bildin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve haq. zannediyorsun ki bu söylediğin söz de haktır. Ve tarik la onun dışındakileri de terk ediyorum. Hani bunları bilmekle beraber onun dışındakileri de terk ediyorum. La <gülüyor> Ama diyorsun ki ben müşriklere itiraz etme. <gülüyor> Onlar hakkında bir şey söyleme. La fil Zannetme ki bu senin İslamına girmene sebep olur yani böyle bir itikat. Hani ben ondan başkasına şirk koş ibadet etmiyorum, şirk koşmuyorum Allah'a ama işte müşriklere buuz etmiyorum ne var ki bunda dersen olmaz diyor. bunlar İslam'a giremez. Öllabu Bilakis onlara buuz etmen. yuhibbuhum. Onları sevenlere buuz etmen. Onlara sömmen. Onlara düşmanlık etmen. Baban Ibrahim. İbrahim'in dediği gibi. Onunla beraber olanlar da böyle dediler. Biz sizden yani müşriklerden sonra da Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani önce Tayyip'in kullarından ondan sonra Tayyip'ten beraat etmek İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Keferna bikum. Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda sonsuz bir buz ve düşmanlık başlamış. <gülüyor> ta ki Allaha tevhid üzere iman edene kadar. Tevhid girerseniz o zaman düşmanlığımız bitmiştir. Yok tamam. Ve ve bil Evet ve Allah teala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويشتركون فيه ولو لم يقل رجل ولو, eğer, يقول, وَلَوْ يقول رجل اير برادام شلو سلسا أنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو على الحق ben peygamberi tabi oluyorum anesiyatı özetsem o haktır لكن لا اللات ولا جهل وامثاله وامثاله, وامثاله. Ben ne yapmam? Lata Uzza'ya itiraz etmem. Ebu Cehil'e itiraz etmem. Ve Ebu Cehil'e benzerlerine itiraz etmem. Bana ne onlardan? Hmm. Bu adamın İslam'ı sahih olmaz. Yani o zaman Ebu Cehil'di bu. Bugün Ahmet Osman olur yani. Fark etmez. Kim Tevhid Tableti'nin karşısına çıkıyorsa o Ebu Cehil'dir. Sadece küfür Ebu, kafirlik Ebu Cehil'le bazı ahmakların zannettiği gibi munhasır değildir. Bir şey: "Abdul Rahman ve alem alimler, seref ve khalife, Sihirli ve tabiin, imamlar ve bütün ehli sünnet icma ettiler." Diyor. "Abdul Rahman bin Hasan, Kişi büyük şirkten temizlenmedikçe, ağrı olmadıkça muvahed olamaz. Edin. وَالْبَرَاءَةُ O şirkten ve o şirki işlenmişlikten beri olmadıkça Müslüman olamaz. Demek ve bu, ki asr din bulmuş. Ve ha. Ve ha. bi Gücü ve kudreti oranında onlara buğz edip düşmanlık etmedikçe وَإِخْلَاسُ e, الْأَعْمَالِ e, Amellerin hepsinde Allah'a khaskılana kadar kişi ne yapamaz? Müslüman ol. Yani amellerin hepsini Allah'a demek. Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmesi, başkasına ibadeti sarf etmemesi demek. Kale Hüseyin ve Abdullah, abnâ El-Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahmehullah cemî'en. Evet. El-Mes'eletul-Hâdiye' Aşar'a. Hüseyin ve Abdullah, Şeyh Muhammed'in iki çocuğu dediler ki. El-Mes'eletul-Hâdiye' Aşar'a. On birinci mesele. Râculun tefer Evet. Hı hı. El 11. mesele. Raculun da ta la hada dinahu wa ahabbahu. dine girmiş ve bu dini seviyor. Walakin la yu'adil mushrikeen. Ama müşriklere düşmanlık etmiyor. Ama aadehum ve lam Ya da düşmanlık ediyor, onları tekfir etmiyor. Bak burası çok önemli. Düşmanlık ediyor, tekfir etmiyor. Kafir de değil. Ou, "Ama Müslüman, ama Allah'a inanamıyorum." Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya da diyor, "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya "Ben Müslüman ama Allah'a inanamıyorum." Ya adam diyor ki ben işte bu kubbelere itiraz etmiyorum. bunlar zarar ve fayda vermez ancak ma Ben onlara bir şey diyemiyorum yani. Onları yapanlara yani. Böyle bir adam düşünün diyor. El cevap El cevab en ercu en ercu en ercu en ercu en Cevap annar ki bu adamların hiçbiri müslüman olamaz. İlla anca iza Tevhidi öğrenecek. onu din edinecek, Onun Ve amle Gerekliliklerinin hepsiyle amel edecek. Resulullah sallallahu aleyhi tasdik edecek alehissalatu haber verdiklerinde. Hı. anhu ve ...ve nehyettiği şeylerde itaat edecek. Ona ve getirdiklerine iman edecek ki ne olsun? Müslüman olabilir. Kim derse ben müşriklere buuz etmem. Ya da düşmanlık ederim ama tekfir etmem. la ilahe illallah. La itiraz edemem ben. Ve ve Şirk de küfür de işlese adam la ilahe illallah diyor nasıl tekfir edeceğiz dese. Avqale la lil adu Ha yani adu La ilahe illallah deseler, şirk işlese, küfür işlese, Allah'ın dinine düşmanlık etseler de ben tekfir edemem dese. Avqale la etaradu lil qibab bu kabirlere ben itiraz edemem dese <gülüyor> bu adam Müslüman olmaz. <gülüyor> Allah'ın hakkında şöyle dediklerindendir bunlar. <gülüyor> Diyorlar ki bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederiz. Onlar arası, ikisinin arasında bir yol tutturmaya çalışıyorlar. Onlar gerçek kafirlerdir diyor Allah. Ne yapmışlar? <gülüyor> bir kısmına iman etmişler, bir kısmını inkar etmişler. Tamam bunlar, bunlar şirk. Kabul ettin. Ama bunları nasıl kafir diyeceğim diyen bir adam, hmm. Allah'ın şirk dediği, yapana müşrik adını verdiği, öyle mi? Esma kimin işi? Allah Azze ve Celle'nin işi isimlendirmek, değil mi? Ve allemel adama esma'a kullaha. Adama bütün eşyanın ismini öğretti. İman, küfür, müşrik, müslüman bunlar bizim hattımız değil. Hükmün <gülüyor> şer'ayyun tekfir için her alimler ne diyorlar? Böyle diyorlar değil mi? Allah bunun adını vermiş. Allah şirk demiş diyorsun ki evet Allah buna şirk demiş. Acı tarafa bak yapana müslüman diyorsun, müşrik demiyorsun. Halbuki Allah o senin şirk dediğin ki sen de onu Allah'ın kitabından öğrendin. O şirk dediğin işlerini Allah müşrik diyor. Allah Adem'e isimleri böyle öğretti. Bize ait bir şey değil. Biz şirk koşuna ne demek zorundayız? <gülüyor> müşrik. müşrik demek zorundayız. Yoksa bu şirktir, ben bunu yapanları müşrik diyemem, diyemem diyenler, kitabın bir kısmını iman et, bir kısmını inkar eden, imanla küfür arasında bir yol tutturmaya çalışan gerçek kafirlerin ta kendileridir. Allahü Subhanahu Taala Allah müşriklere düşmanlığı bize vacip kılmıştır. ve Onlarla tartışmayı, onları tekfir etmeyi bize Allah farz kılmıştır. Mücadele 22 getirdi. Heh. Vale Teâlâ, ya yehel, Dînân manûlât ettâkûz âdûvî ve âdûvâtum âuliyâ. Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınız olanları dostlar edilmeyin. Adi bir nehat, Hat hatib bir neber, bâl ta hakkından azil olanaya. Tulûkûn bil Siz onlara sevgi besliyorsunuz. Waqatik yafaru bil-mâci akûmine hak. Onlar size gelen hakkı küfrettiler, yofreci <gülüyor> Rasûl'e Sizi ve Rasûlü yurdunuzdan çıkarmak istediler diyor. Allah Allah-u Evet. Ve kala Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Kala Allah-u Teala Tera kefire minhum yetevellewne lezine keferu. Sen onların çoğunun kafirler arasında koşuştuğunu göreceksin. Lebi'se mâ kaddemet lehum enfusuhum. Nefislerinin onlar için önden hazırladığı, takdim ettiği şey ne kötüdür. En sakat Allah-u Allah onlara kızmıştır. Onlar azapta. Evet. <hum> halidun'' ebedi kalacaklar. <gülüyor> Burası çok önemli. Onlar Allah'a iman etselerdi, Nebi'ye iman etselerdi. Ona indirilen kitaba iman etselerdi, O kafirleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu fâsıktırlar, günaha düşkündürler. Fâsıklar, müşrikleri ancak kendilerine kardeşler kullanırlar. ''Fâsıklar, <gülüyor> müşrikler ancak kendilerine kardeşler kullanırlar.'' La <gülüyor> Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Raduhum awliya'u ba'd. Onlardan bir kısmı bir kısmının dostudur. Wa <gülüyor> kim onları dost edinirse onlardandır. İnne'llaha <gülüyor> Allah zalimler topluluğunu hidayet etmez. ayetteki onlardandır lafzından irade edilen şey irtidattır diyor, mürtet olmaz. İlahi buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Kim dininden dönerse, Allah. Onların onları sev Allah'ın sevdiği Allah'ın da onları sevdiği bir kavim getirir. Ezilletin <gülüyor> kafirin. karşı zelil, kafirlere karşı izzettedirler. fi <gülüyor> Allah yolunda cihad ederler. Ve la yahafuna illa ummeta. Allah münafıkları Münafıkları kendilerine elem verici bir azap ile müjdele. Kendilerini <gülüyor> <yedekhidûna varacak. gülüyor> Neden müjdele? Çünkü onlar ki kafirleri, müminler dışında dostlar edindiler. İsa i Evet. Ve kâle teâlâ men kefere billâhi min ba'di îmânihî illâ men ukrihe ve kalbuhu mutmâynun bilinlâ. Kim imandan sonra Allah'a küfrederse ancak kalbi imanla mutmain olmasına rağmen ikrah altında bunu söylemesi hariç kim bunu yaparsa velâkin men şerahe bil kufri sadran. Kim bu ikrah hali hariç Kalbini göğsünü küfre açarsa Allah'ın gazabı vardır onlara. Onlara büyük bir, azap, büyük bir azap vardır. Bu onların dünyayı ahirete tercih etmelerindendir. Kalbini bakın dikkat edin Subhanallah. Bilmemelerindendir demiyor Allah. Cahil olmalarındandır demiyor Allah. İnatlarından kibirlerindendir demiyor Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dünya sevgisi ağır basınca bildikleri ahirete dair şeylerle amel etmediler. Göğüslerini küfre açtılar. <gülüyor> Allah kafir bir kalmayı hidayet etmez. <gülüyor> Bu sınıf hakkındaki Allah'ın hükmü budur. <gülüyor> bir kitabında birçok yerde Allah riddetlerini hükmetmiştir. تدعون من دون الله ثم قال الشيخ عبد الرحمن قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فالحنفاء التوحيد هؤلاء bu müşriklerden itizal ettiler لان الله لان الله اوجب على اهل التوحيد اعتزالهم الله تبي املنا انlardan vacip kıldı واتكفيرهم ...tekfirlerini vacip kıldı. <gülüyor> Onlardan beri olmayı vacip kıldı. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam hakkında söylediği gibi... <gülüyor> ...sizden, yani müşriklerden ve o müşriklerin Allah'tan başka dua ettiklerinden itizal ediyorum. Yani itizal ediyorum ne demek, demek ne demek yani. Tekfir ediyorum, sizden din kardeşliğimiz yok... Yoksa itizal, uzaklaşmak demek? E zaten İbrahim Aleyhisselam onlarla oturmuyorduk ki. Tebliğ etmek için yanlarına gidiyordu. onlardan zaten uzaklaşıyordu İbrahim Aleyhisselam. Hmm. Burada itizalin manası onlara tekfir, onlara düşmanlık, onlara huzdur. Ve hmm. ed'u Rabbi ala Ve ed'u Rabbi es'al la Bunun ki duam ile Şakiy olmam, cehennem ehli olmam da Allah benim duamı kabul eder muttakilerden. <gülüyor> <kurtularlardan. gülüyor> Meryem 48, 49, 49 bunlar değil mi? Ne zaman ki onlardan yani müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu. Dedik ki Allah'tan başka ibadet edilenlerden nasıl beri olunur? Onları küfre nisbet etmekle, onlara ibadeti terk etmekle değil mi? He. Burada ayette hem müşriklerden hem müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinden aynı fiille bak. İyatezele hmm. fiiliyle. Orada vav atfı var değil mi? İyatezele hmm. fiilini ikisi içinde kullanıyor. Yani Allah'ın kitabında şirkten beri olmakla müşrikten beri olmak aynı iştir. Hmm. Burasına intabih yani. Hâdî noktatun bedî'a. Eyvah felen ma ta'zarafe ma yani müşriklerden ve müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beriyiz kesar rabikum ve badda baynena ve baynakumu sizinle bizim aramızda dostluk düşmanlık ve boğuz başlamıştır ebedi olarak hatta tu'minu <Man nghĩ upsettinghoo> Allah'a tevhit üzere iman edince kadar. Sadece peki İbrahim Aleyhisselam hakkında mı? Yok. Bu bütün Resullerin ortak diniydi. Ashab-ı Kehf hakkında, mağara arkadaşlar hakkında da Allah bunu nakletti bize. Ne zaman ki o müşriklerden itizal ettiler. Onların ibadet ettiklerinden illallah. Tabi Allah hariç. Çünkü bak burada ne daha ortaya çıkıyor. Ashabu keyfin itizal ettiği müşrik kavim Allah'a da ibadet ediyor. Evet. Ve itteza'tuhum ve ma ya'buduna illa Allah. Hım. Fa'u ila ila dedik diyor. Hım. Fe la yatim bi tevhid tevhiduhum. tevhidi tamamlanmaz bir bi itizal ehli'ş-şirk. Şirk ehlinden uzaklaşmadıkça va'adatuhum ve Onlarda düşmanlık etmedikçe, tekfir etmedikçe. <gülüyor> bu itibarda onlar mu'tezile edilirler diyor. Bak bu itibarda de, der mi yani ehli sünnete kendini nispet eden Abd Şeyh Abdurrahman İbn Hasan bunlar biz mu'tezileyiz. Bu tıpkı neye benziyor? İmam Şafii'nin şu sözüne benziyor. İza hubbu al-rafidiyye şey ehli İza <gülüyor> <gülüyor> Ahli <gülüyor> beyt rafidiyen eğer ahli beyti sevmek rafizilikse falia mutlakla anı rafidi. Cinler ve insanlar bilsinler ki ben rafiziyim diyor İmam Şafi. Yani rafizilik küfürdür öyle mi? İmam Şafi gibi büyük bir ehl-i sünnetin imamı niye böyle söylüyor? Çünkü bu babdan ehlibeyti beyti sevmek babından eğer ehlibeyti beyti sevmek rafizilikse hepimiz rafiziyiz. Eğer müşriklerden beri olmak itizal etmek. Adı mutezilelikse biz o zaman mutezileyiz. Eğer ıza saddu attavhidi tekfiriyan, eğer tevhidi savunmak, tevhidi müdafaa etmek tekfircilikse فَلِعَلَمُوا ثَقَلًا enni تَكْفِيرِ Cinler ve insanlar bilsinler ki ben tekfirciyim. Elhamdülillah. لِيَنَّهُمْ çünkü onlar şirk ehlinler itizal edip uzaklaşmışlar. İbrahim aleyhisselam. Tıpkı ataları İbrahim'in müşriklerden uzaklaştığı gibi. Allah bizi onunla beraber haşretsin. Evet bazı alimler Necid'de üç şey zikrettiler. Her biri cihadı gerekli kılıyor kim bunu yaparsa yani onlarla savaşmayı gerekli kılıyor. Neymiş onlar? Minha tekfir <gülüyor> <gülüyor> Müşrikleri tekfir etmemek. Avşek Bak her biri ayrı bir şey bak. Müşrikleri tekfir etmemek. <gülüyor> onları küfründe şüphe etmek. Bir adam var diyor ki bu yaptıkları şirk ama bu adam Müslüman. Birincisi bu. İkinci adam şekki fi küfriyi. İkinci adam yaptıklarının dahi şirk olmadığını söylüyor. Ha bunlar neymiş? İslam bozan, iptal eden şeylermiş. Kim bunu söylerse küfür etmiş, kâfir etmiş <gülüyor> Malı ve kanı helal olur. <gülüyor> onlarla savaş vacip olur. Yukeffir Ta ki müşrikleri tekfir edene kadar. Feyne lladhi yukeffir Feynlerle <gülüyor> dilleri etmeyenler ise Kur'anı yalanlamış olurlar, doğrulamamış olurlar. kad Çünkü Kur'an müşrikleri tekfir etmiştir. Onları tekfir etmeyi emretmiştir. Onlarla savaşmayı ve onlar düşmanlık etmeyi emretmiştir. Fakat bin Evet Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimehullah demiş ki tevhid kelimesinin birçok muhalifinden bahsetmiş. Lâ illallah söyleyen ama bunu muhalif eteden. Diyor ki insanlardan bazıları vardır sadece Allah'a ibadet eder. Ama şirki inkar etmez. Ehline düşmanlık etmez. Minhum men Gene onlardan bunlar et bozan, İslam'ını bozan adamlar. Gene bir grup daha var. Men adahum, onlara düşmanlık kadar. Var mı yoksa Tekfir etmez. Vemin hum, gene onlardan. Vahu min ashar al anwai khatran. Ashad al anwai khatran. Yani önem bakımından en önemlisi olan ve şiddetlisi olan bunlardır. Men amle bittte uhiit. Adam tevhidle amel ediyor. Lakin la yarif kadra, kadrini bilmiyor. Valam yok bu git, terk edene boz etmiyor. Valam yukafir hun, onlara tekfir etmiyor. Bu en azılısıdır diyor. Niye? Hakka en yakın olanıdır bu. Vam kadırullah hakkı. Eyvah. Devam. Vam inhum mentara şirk. Bazıları var şirki terk etmiş. Vakiri hehu. Onu kerik görüyor. Valam yarif kadra. Ama kadrini bilmiyor. Valam onun ehline düşmanlık etme Onlar tekfir etmiyor. خ... Bu saydıkları her bir grup Peygamberlerin getirdiklerine muhalif edenler. Bunlar Allah'ın bütün resulüyle gönderdiği dini inkar eden insanlar. İbn Aqil kim? Peygamberlerin büyüklerinden. ebul Wa'fa Adne... İbn Aqil. <gülüyor> Eyvah. Eğer İslam'ın yerini öğrenmek istiyorsan, zamanında İslam ehli nerede onları görmek istiyorsan, onların kalabalıklarına bakma. Mescitlerin kapılarının ne kadar kalabalık olduğunu aldırış etme. Ve la ila Lebbeyk diyerek böyle ağlamalarına, sızlanmalarına bakma. Şeriatın düşmanlarına nasıl bir yerde duruyorlar ona bak o zaman anlarsın kim ehli İslam kim ehli kufur. Allah İbn-i Akil'e rahmet etsin. Hanberlerin büyüğü, büyük fakıhi İbn-i İbnül i̇bn Kayyum'dan önce yaşayan biri. Kendi dönemi için diyor kendisi İbn-i Kayyum'dur i̇bn Akil'in bu sözünü diyor yatağımın başucunu astın diyor. O kadar hoşuma gitti ki diyor okuyunca. İşte bulmuş asrımızın müşrikleri bu kabirlere ibadetle o yaptıklarıyla bu ihtisas ettikleri şeylerle benim yanımda kafir diyor İbn Afkel başka bir yerde. İbnül Kayyim bu söz çok hoşuna gitmiş yatanın başucuna asmış bu sözünü. İbnül Kayyim rahim Allah. Allah hepsine rahmet etsin. Hepsi Allah'ın düşmanlarına düşmandılar, Allah'ın dostlarına dost Allah azze ve celle bizi de onlardan kılsın. Sübhanekallahumma ve hamdülük أشهد أن لا إله إلا أن تأستغفر الطويل إليك.